Övme ve övülme, yarattıklarını rahmetiyle eğiten, büyüten, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahmandır ve Rahim'dir. Rahmeti, herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O, herkesin kendisine bir imtihan olsun diye nimet veya musibet olarak verilenlerden hesaba çekileceği, din gününün maliki, sahibi ve idare edicisidir. Rabbimiz, yalnız sana abd olur, aşkla, muhabbetle senin rızanın ve sevginin peşinden koşarız ve yalnız senden rızanı, yakınlığını, cemalini, muhtaç olduğumuz her şeyi ve bunları kazanmak için yardımını dileriz. Bizi, sırat-ı sana gelen dost doğru yola, hidayetçinle hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin, nebilerin, sıddıkların, şahitlerin ve salihlerin yoluna, sana abd olmayı kabullenmeyerek gazaba uğramışların ve dalalette kalanların yoluna değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah adına. Elif Lam Mim Bu, kendisinde asla şüphe olmayan, Allah tarafından indirilen bir kitaptır. O ancak muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir hidayettir. Onlar ki, bu Kur'an'da anlatılanları zahiri olarak görmediği halde gayba iman ederler, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Yine onlar, sana indirilen bu Kur'an'a ve senden önce indirilen diğer kitaplara da iman ederler. Ahirete de kesin kez görüyormuşçasına inanırlar. İşte onlar Rablerinden kendilerine bahşedilen bir hidayet üzeredirler ve felaha, kurtuluş ve saadete erenler de ancak onlardır. Rasulüm, gerçek şu ki, Kâfir olanları ayetlerimizle uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. iman etmezler. Allah onların küfürdeki inatları yüzünden kalplerini ve kulaklarını hakikate karşı mühürlemiştir. Onların gözleri üzerinde de dünya sevgisinden bir perde vardır. İşte onlar için ahirette büyük bir azap vardır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Onlar kendi akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da bunun farkında değildirler. Onların kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık vardır. Allah da onların küfürdeki inatları yüzünden hastalıklarını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. Onlara, böyle yaparak yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin, şüphesiz ki onlar, Bozguncuların ta kendileridir. Lakin bunu idrak edip anlamazlar. Onlara, mümin insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit, biz hiç sefihlerin, beyinsiz ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Dikkat edin, muhakkak ki sefihler, beyinsiz ve ahmak olanlar ancak onlardır, fakat bunu bilmezler. Bu münafıklar, müminlerle karşılaştıklarında, biz de iman ettik derler. Kendilerini saptıran insan ve cin şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder ve onlara mühlet verir de, onlar azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar. İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Onların bu ticaretleri kazançlı olmamış, onlar hidayeti de bulamamışlardır. O münafıkların durumu, kapkaranlık bir gecede ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ne zaman ki o ateş yanıp etrafını aydınlatınca, Allah, hemen onların nurunu giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Münafıklar da Allah'ın rasulünü ve ayetlerini dinlerken bir an için gönülleri aydınlanır ama gönüllerindeki küfürden dolayı Allah onların aydınlığını giderir de hakkı göremezler. Onlar sağırdırlar, hakkı işitmezler, dilsizdirler, hakkı söylemezler, Kördürler, Hakkı görmezler. Bu yüzden de onlar Hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Onlar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Münafıklar da Şirk ve küfür karanlıkları içindeyken Üzerlerine sağnak halinde yağan Ve içinde uyarı ve müjdeler bulunan Kur'an ayetleriyle muhatap olmuş insanlardır Fakat onlar nefislerinin arzularına Dünyevi çıkarlarına ters düşer korkusuyla Allah'ın ayetlerine kulaklarını tıkarlar Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır Neredeyse gözlerini kapı verecek olan şimşek, Allah'ın ayetleri, önlerini ve gönüllerini aydınlattı mı, onun ışığında yürürler. O kısacık zamanda kendilerine gelip Allah'a iman etmeleri gerektiğini hatırlarlar. Üzerlerine karanlık çökünce ise, oldukları yerde çakılır kalırlar. Eski hallerine geri dönerler. Eğer Allah dileseydi, elbette onların işitmelerini ve görmelerini giderir, onlara bu hali yaşatmazdı. Böyle yaparak Allah onlara iman etmeleri için imkan tanır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize abd olun. O'nun rızası ve sevgisi peşinde koşun ki takva sahibi olasınız. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina, tavan yaptı. Gökten bir suyu indirip O'nunla rızık olarak size yerden türlü mahsuller çıkardı. Öyleyse siz de Allah'a bile bile mülkünde ortak olan eşler koşmayın. Eğer siz... Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında herhangi bir şüphe içindeyseniz ve eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, hadi Allah'tan başka yardım için şahitlerinizi de çağırın ve hep beraber O'nun benzeri bir sure getirin. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, öyleyse yakıtı insanlar ve taşlar olan Kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının. Resulüm, iman edip salih ameller işleyenlere, şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlar ne zaman rızık olarak oradan herhangi bir meyveden rızıklandırılsalar, bu tıpkı daha önce dünyadayken rızıklandırıldığımız şeylerdendir derler. Bu rızıklar onlara bazı yönleriyle dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Allah, hakkı açıklamak için bir sivrisineği ve onun da ötesinde daha küçük ve zayıf bir varlığı misal vermekten çekinmez. Hal böyleyken iman edenler, Kuşkusuz bunun, Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Fakat kafirler, Allah bu misalle neyi murad etti derler. Allah onunla birçok kimseyi dalalete düşürür, birçoklarını da hidayete erdirir. Allah onunla fasıklardan başkasını dalalete düşürmez. O fasıklar öyle kimselerdir ki, Allah'a abd olacaklarına dair sağlam bir söz verdikten sonra ahitlerini bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği Resulünün ve vahyinin kendisiyle olan ünsiyet bağını keserler ve böylece yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Siz daha yaratılmamış Ölüyken size hayat veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, sonra sizi kıyamet günü tekrar diriltecek ve sonunda hepiniz O'na döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra gökyüzüne yönelip O'nu yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Resulüm, hani Rabbin bir vakit meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Onlar da, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, orada fesat çıkaracak ve orada kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Rabbin de onlara, muhakkak ki ben, ''Sizin bilmediklerinizi bilirim.'' buyurdu. Ve Allah, Adem'e ve her biri bir Adem olan insana bütün isimleri el Esmaul Husnayı talim ettirip öğretti, sonra o tecelli ettiği esmaları meleklere arz edip, ''Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, hadi şunların isimlerini bana haber verin.'' buyurdu. ''Melekler, sen Subhansın.'' Her türlü noksanlıktan münezzehsin ya Rabbi. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin. Her şeyi, herkesi bilen ve her işinde hikmet ve hayır olansın dediler. Bunun üzerine Allah, Ey Adem, o esmaların isimlerini bu meleklere haber ver buyurdu. Adem, o esmaların isimlerini onlara haber verince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, size görünmeyen tüm sırlarını muhakkak ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ancak ben bilirim demedim mi? buyurdu. Hani biz bir vakitte meleklere, Adem'e secde edin buyurmuştuk. Onlar, hemen secde ettiler. Cinlerden olan iblis hariç. O secde etmemek için diretti ve kibirlendi. Böylece Allah'ın Adem'e nefh ettiği ruhu görmezden gelip secde etmediği için kafirlerden oldu. Ve sonra biz, Ey Adem! Sen ve eşin Havva cennete yerleşin ve dilediğiniz yerde o cennet nimetlerinden ''Bol bol yiyin, ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra kendi nefsinize zulmeden zalimlerden olursunuz.'' buyurduk. Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı da, içinde bulundukları cennet yurdundan onları çıkardı. Bunun üzerine biz de onlara, ''Birbirinize düşman olarak oradan inin, sizin için yeryüzünde, ''Belirlenmiş bir süreye kadar bir yerleşme ve bir geçimlik, sadakatini ispatlama imkanı vardır.'' buyurduk. Nihayet Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve onlarla yalvararak Rabbine tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul etti. Çünkü O, tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Evet, onların hepsine şöyle buyurduk. Hepiniz oradan, cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de, her kim benim hidayetime tabi olursa onlara, dünyada da, ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetlerimi hatırlayın bana verdiğiniz abd olma sözünü yerine getirin ki ben de size cennete gireceğinize dair verdiğim sözü yerine getireyim ve sadece benden korkun sizin yanınızda olan Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi dünya malı gibi az bir pahaya satmayın ve bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Resulümüzün ve ona indirdiklerimizin hak olduğunu bildiğiniz halde, Hakkı batılla örtmeye çalışmayın ve hakkı gizlemeyin. Salatı ikame edin. Hem Allah'ın Resulünü hem de dinini destekleyerek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın. Zekatı verip nefsinizin cimriliğini temizleyin ve ruku edenlerle beraber ruku edip Allah'ın hükmü karşısında eğilin, kibirlenmeyin. Ey alimler! Sizler kitabı, apaçık ayetleri okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde, insanlara iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Sabır ve salat ile Allah'ın rızasını, yakınlığını ve cemalini isteyin. Muhakkak ki o, sabır ve salat, Allah'a karşı derin bir saygı duyan, gönülden bağlı kimseler dışındakilere ağır ve zor gelir. Onlar ki, kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve şüphesiz O'na döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve bir zamanlar size vahyi taşıma şerefini bahşederek sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası namına bir şey ödeyip onu kurtaramaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul edilmez ve fidye de alınmaz. Onlara o gün yardım da edilmez. Hani sizi Firavun'un ehlinden ve adamlarından kurtarmıştık. Sizler dünyayı ahirete tercih ettiğiniz, Firavuna ve ehline boyun büktüğünüz için onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı yani kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani bir zamanda biz sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış ve siz Hayretle bakıp dururken Firavun'u ve ehlini denizde boğmuştuk. Bir zamanda Musa ile kırk gece için sözleşmiştik de, siz onun ardından kendinize zulmederek buzağı ilah edinmiştiniz. Sonra bunun ardından belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Hani biz belki hidayete erersiniz diye, Musa'ya kitabı ve hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan'ı vermiştik. O zaman Musa kavmine demişti ki Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. Gelin her şeyi birbiriyle uyumlu var eden yaratıcınıza yönelip ona tövbe edin ve nefislerinizin kötü istek ve arzularını öldürün. Bunu yapmanız, her şeyi birbiriyle uyumlu var eden yaratıcınızın katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah, tövbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü O, tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hani siz bir zamanda, Ey Musa! Biz Allah'ı zahiri gözlerimizle açıkça görmedikçe asla sana iman etmeyeceğiz demiştiniz de, sizden temsilci olarak yetmiş kişi Musa ile Tuğra çıktığınızda, siz bakıp dururken Allah sizi bu tecelliye şahit kılmıştı ve sizi öldürecek bir yıldırım yakalayı vermişti. Sonra biz sizi Ölümünüzün ardından belki şükredersiniz diye tekrar dirilttik ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Sonra size dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Onlar nankörlük etmekle bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Yine bir zaman size şöyle demiştik. Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ve kentin kapısından secde ederek girin. Girerken, hatta Rabbimiz bizi affet deyin ki, biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere yakında ihsanımızı artıracağız. Fakat, Onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Hıtta sözünü hınta, buğday sözüyle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fasıklık ettiklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten feci bir azap indirdik. Hani bir zamanda Musa tih çölünde kavmi için su istemişti de biz ona asanı taşa vur demiştik. Böylece ondan on iki pınar fışkırmıştı. Her kabile su içeceği yeri bilmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın buyurmuştuk. Hani siz bir vakitte şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz tek bir yemekle kudret helvası ve bıldırcın etiyle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de, yerin bitirdiği şeylerden, baklasından, salatalığından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından bize çıkarsın. Musa da size, siz Allah'ın katından size ikram ettiği o hayırlı olan nimeti, daha aşağı olan şu saydığınız şeylerle mi değiştirmek istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var demişti. İşte bu hadiseden sonra onların üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan gelen bir gazaba uğradılar. Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere nebileri öldürmeleri sebebiyle geldi.'' Bunun sebebi ise ayetlerimize isyan etmeleri ve haddi aşmalarıydı. Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabi'ilerden Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur dağını da üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz bu Tevrat'ı kuvvetle tutun ve her anda Allah'ı zikredin. Umulur ki takvalı olursunuz, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız demiştik. Ondan sonra siz bu söylediklerimizden yüz çevirdiniz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmayıp, tövbenizi kabul etmeseydi, muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Andolsun ki siz, içinizden cumartesi gününde haddi aşarak balık tutma yasağını çiğneyenleri de elbette bilmektesiniz. Bu yüzden biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu, maymunlaşmış insanları, önündekilere ve arkasındakilere, o zamanda bulunanlara ve ardından geleceklere ibret verici bir ceza, muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip, yerine getirmeye çalışanlar için de bir nasihat kıldık. Hani Musa yine bir vakit kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de onlar, sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Onlar, bizim için Rabbine dua et, bize O'nun mahiyetini nasıl bir sığır olduğunu açıklasın dediler. Musa, muhakkak O, Allah buyuruyor ki, O, ne yaşlı ne de genç. Bu ikisinin arasında bir sığırdır. Size emredileni hemen yapın dedi. Onlar bu defa bizim için Rabbine dua et. Bize onun rengini açıklasın dediler. Musa muhakkak o Allah buyuruyor ki o parlak sarı renkli bakanların içini açan bir sığırdır dedi. Onlar ey Musa ''Bizim için Rabbine dua et, bize O'nun mahiyetini nasıl bir sığır olduğunu açıklasın. Çünkü bize göre birçok sığır birbirine benzer. Biz inşallah emredileni yapmakla hidayeti buluruz.'' dediler. Musa dedi ki, ''Muhakkak O, Allah buyuruyor ki, O, yer sürmek, ekin sulamak için boyunduruk altına alınmamış, kusursuz, renginde hiç alacası bulunmayan bir sığırdır. Onlar, işte şimdi bize hakkı getirdin, dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. Bir de hani siz bir kimseyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle münakaşa etmiştiniz. Halbuki Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi Açığa Çıkarandır Bunun Üzerine Hadi Şimdi Öldürülen O Adama Kesilen Sığırın Bir Parçasıyla Vurun Dedik Allah Ölüleri işte Böyle Diriltir Ve Belki Aklınızı Kullanır Düşünüp Anlarsınız Diye Size Mucizelerini Böyle Gösterir Ne Var Ki Bunun Ardından Kalpleriniz Yine Katılaştı Hatta Onlar Taş gibi yahut daha da katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi vardır ki içinden nehirler çağlar. Öylesi de vardır ki çatlayıp yarılır da içinden su çıkar. Taşlardan bir kısmı da Allah'ın haşyetinden yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Şimdi ey müminler! Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre vardır ki, Allah'ın kelamını işitirler, sonra akıllarını kullanarak düşünüp anlamalarının ardından bile bile onu tahrif edip değiştirirlerdi. Yahudi münafıklar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de sizin gibi Allah'a iman ettik derler birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Rabbinizin katında aleyhinize delil olarak kullanmaları için mi Allah'ın Tevrat'ta size açtıklarını onlara haber veriyorsunuz, bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Bir de onlardan bir takım ümmiler, Okuma yazması olmayanlar da vardır ki, onlar kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntular ve kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Yazıklar olsun, kendi elleriyle bir kitap yazıp sonra onu dünya malı gibi az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara ve kazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Yahudiler bir de dediler ki, Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır. Oradan çıkıp cennete gideceğiz. Resulüm, onlara de ki, Siz Allah katından buna dair bir söz mü aldınız ki, Allah sözünden asla dönmez, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bilakis gerçek onların sandığı gibi değil. Kim düşündükleri veya yaptıklarından dolayı bir kötülük kazanır ve bu suçu kendisini çepeçevre kuşatır da imansız olarak ölürse, işte o kimseler ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet ehlidirler ve onlar da orada ebedi olarak kalırlar. Vaktiyle biz İsrail oğullarından, Allah'tan başkasına abd olup kulluk etmeyeceksiniz, ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara güzellik yapacak, insanlara güzel söz söyleyecek, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışacak ve zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyeceksiniz diye sağlam bir söz almıştık. Sonra sizden pek azı müstesna, hepiniz sözünüzden döndünüz, hala da yüz çevirmektesiniz. Hani bir zamanda birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye sizden sağlam bir söz almıştık. Sonra da siz bunu kabul ettiniz ve buna şahitlik etmektesiniz. Ama bu misakı kabul eden sizler, verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor, içinizden bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, günah ve düşmanlıkta onlara karşı birbirinize arka çıkıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidiyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapan kimsenin cezası dünya hayatında rezillikten başka nedir? Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine atılırlar. Allah, yaptıklarınızdan asla gafil değildir. İşte onlar, ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden kıyamet günü, onlardan azapları hafifletilmez ve onlara o gün yardım da edilmez. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra arda arda Resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Fakat her ne zaman size bir Resul, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, kibirlenip büyüklük taslamadınız mı? Bu yüzden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Yahudiler Resulümüze, ''Senin bize anlattığın şeye karşı bizim kalplerimiz perdelidir.'' dediler. Hayır, Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar etmeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden onların pek azı iman eder. Çünkü onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı bir kitap olan Kur'an ve daha önce Kafirlere karşı zafer isterlerken Tevrat'tan tanıyıp bildikleri Resulümüz kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine kendi fazlından vahyi indirmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için ahirette aşağılayıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilen Tevrat'a iman ederiz derler ve ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o Kur'an, Yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve tasdik edici hak kitaptır. Resûlüm, onlara de ki: "Eğer siz gerçekten Tevrat'a iman etmiş mümin kimseler iseniz, o halde daha önce Allah'ın nebilerini ne için öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size apaçık mucizelerle gelmişti. Sonra siz onun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 inkârları sebebiyle kalplerine buzağa sevgisi içirildi. O sevgi adeta onların iliklerine işledi. Resûlüm'deki eğer siz gerçekten mümin kimseler iseniz o halde imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Bir de deki şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu olan cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size ait ise ve bu iddianızda doğru sözlüyseniz hadi ölümü temenni edin bakalım fakat onlar kendi elleriyle yaptıkları şirk ve günahlar yüzünden hiçbir zaman onu temenni etmeyeceklerdir Allah kendi nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir Andolsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile ki o müşriklerin her biri bin yıl ömür sürmeyi arzular. Halbuki çok ömür sürmesi onu azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Resulüm, bir de Kur'an'ı kendi içlerinden birine değil de sana getiriyor diye onlar Cebrail'e düşman oldular. Onlara de ki, kim Cebrail'e düşman ise, şunu iyi bilsin ki, Allah'ın izniyle bu Kur'an'ı senin kalbine, kendinden önceki kitapları tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olmak üzere o indirmiştir. Her kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e ve Mika ile düşman olursa, Allah'a bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Resulüm, and olsun ki sana apaçık ayetler indirdik ve onları ancak fasıklar inkar eder. Nitekim ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir grup o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu hakikatte Allah'a iman etmez. Onlara, Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir Resul gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir grup, sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu sırtlarının gerisine atıp terk ettiler. Bir de onlar, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular ve onun şeytanları, cinleri, kuşları sihirle idare ettiğini söylediler. Halbuki Süleyman sihir yapıp kâfir olmadı. Lakin şeytanlar, sihri ve Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirileni insanlara öğreterek kâfir oldular. Oysa o iki melek, Biz ancak insanlara gönderilen bir imtihanız. Sakın bizden öğrendiklerinizle Allah'ın emrinin dışına çıkıp kafir olmayın demedikçe hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Fakat onlar o iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren ve faydasız şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar, dünya menfaati uğruna sihir yapıp onu satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi. Eğer gerçekten onlar, iman edip takva sahibi olsalardı, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip, yerine getirmeye çalışsalardı, Allah katında kazanacakları sevap, kendileri için daha hayırlı olurdu. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi? Ey iman ettiğini iddia edenler! Resulümüze, ra'ina, bizim isteklerimize uy demeyin. Unzurna, bizim haklarımızı gözet deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin. Çünkü kafirler için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ey müminler! Ne ehli kitaptan olan kafirler ne de müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini isterler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Resulüm, biz Ehl-i kitabın elinde bulunan Tevrat ve İncil'den bir ayetin hükmünü kaldırır veya onu unutturursak mutlaka daha hayırlısını veya benzerini bu Kur'an ile getiririz. Bilmez misin, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Yine bilmez misin, göklerin ve yerin mülkü, Hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz de ey Müslümanlar, daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, ona itaat etmek yerine Resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse şüphesiz o, dümdüz ve Hakk'a dosdoğru varan yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu hak olan bu ayetler kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlık ve hasetten ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek isterler. Yine de siz Allah onlar hakkındaki emrini yerine getirinceye kadar onları affedin ve en güzel şekilde onlara muamele edin. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Namazı ikame ederek, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin. Allah rızasını gözeterek, hayır namına kendiniz için her neyi ahirete gönderip huzura takdim ederseniz, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Bir de ehli kitap, Yahudi veya Hristiyan olandan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların asılsız temennileridir. Resulüm, de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Bilakis her kim muhsin olarak, güzellik yapıp güzel olarak yüzünü Allah'a teslim ederse, her an onun huzurundaymış gibi yaşamaya çalışırsa, onun mükafatı Rabbi katındadır. Ve onlara dünyada da, ahirette de, hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ayrıca Yahudiler, Hristiyanlar hak olan bir şey üzerinde değildir dediler. Hıristiyanlar da, Yahudiler hak olan bir şey üzerinde değildir dediler. Oysa onlar, kendilerine indirilen kitabı okuyorlardı. İşte böylece, kitap ehli olmayan ve bir şey bilmeyenler de onların sözlerinin benzerini söylediler. Artık Allah, kıyamet günü, onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında, aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde, onun isminin zikredilmesine engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında, böylelerinin oralara ancak, Allah'tan korkarak girmeleri gerekirdi. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatından tecelli eden el-esmaül hüsnası oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Bir de Yahudiler, Üzeyri, Hristiyanlar da İsa'yı göstererek Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O Subhan'dır, bundan münezzehtir. Aksine göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur hepsi ona gönülden itaat etmektedir. O, göklerin ve yerin bediğidir. Örneksiz, eşsiz ve benzersiz yaratıcısıdır. O, bir işe hükmettiği zaman ona sadece ''Ol'' der ve o da hemen verir. Müşrikler ve ehli kitaptan olan cahiller dediler ki, Allah bizimle de konuşmalı ya da bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi? Resulüm, onlardan öncekiler de işte böyle onların sözlerinin benzerini söylemişlerdi. Bak, kalpleri ve sözleri nasıl da birbirine benzedi. Elbette biz kesin olarak iman edecek bir kavim için ayetleri iyice açıkladık. Muhakkak ki biz seni, hak olan bu Kur'an ile ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Resulüm, dinlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, şüphesiz ki Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Eğer, ''Sana gelen ilimden, Kur'an'dan sonra onların hevalarına, nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olursan, bilmiş ol ki Allah'tan gelecek azaba karşı sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazıları onu, hakkını vererek tilavet edip hayatına geçirirler.'' Ayetleri üzerlerinde gösterirler ve ayrıca başkalarına da ayetlerimizi okurlar. İşte onlar bu Kur'an'a da iman ederler. Ama her kim de bu Kur'an'ı inkar ederse, işte onlar da hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve bir zamanlar size vahyi taşıma şerefini bahşederek sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası namına bir şey ödeyip onu kurtaramaz. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve ona Allah izin vermedikçe şefaat fayda vermez. Onlara o gün yardım da edilmez. Hani bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle ateşe atılmakla, oğlu İsmail'i kurban etmekle ve daha birçok imtihana tabi tutmakla imtihan etmiş, o da o imtihanları tamamlayınca Rabbi ona, ben seni insanlara imam, her hususta kendisine tabi olunan önder yapacağım buyurmuştu. O da, Soyumdan gelenleri de imam yap, Ya Rabbi! dedi. Rabbi de duasını kabul etti. Ancak, ''Benim sözüm senin soyundan da olsa, nefsine zulmedip, yeryüzünde fesat çıkaran zalimlere erişmez.'' buyurdu. Hani biz, Beytullah olan Kabe'yi, insanlara bir toplanma mahalli ve güvenli bir yer kılmıştık. Ey insanlar! Siz de İbrahim'in Allah'ın katındaki makamından ona tabi olup onu destekleyerek bir namazgah edinin. Ayrıca biz İbrahim ve İsmail'le tavaf edenler, ibadet edenler, rükû edenler ve secde edenler için evimi temiz tutun diye ahitleşmiştik. O vakit İbrahim demişti ki, Rabbim burayı emin bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü mahsurle rızıklandır. Rabbi de duasını kabul etti. Ancak buyurdu ki kim de inkar ederse onu da az bir süre dünyada faydalandırır sonra da onu ahirette ateş azabına mahkum ederim. O ne kötü varılacak yerdir. Hani İbrahim, oğlu İsmail'le beraber, Beytullah olan Kabe'nin temellerini yükseltiyor ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz, bunu bizden kabul buyur. Çünkü sen, Semî'sin, Alîm'sin. Her şeyi, herkesi işiten ve bilensin. Rabbimiz, bizi sana teslim olan Müslümanlardan eyle, ve soyumuzdan da sana teslim olan Müslüman bir ümmet çıkar. Bize, sana nasıl kulluk edip ibadet yapacağımızı göster ve bizden tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevvâbsın, rahîmsın. Sana dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edensin. Rabbimiz! O, neslimizden gelenlere de içlerinden bir rasul gönder ki, senin ayetlerini kendilerine okusun, onlara kitap ve hikmeti öğretsin ve onların nefislerini temizlesin. Çünkü sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudret kendisine ait olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. İbrahim'in dininden, Kendini bilmez sefih, akılsız ve ahmak kişilerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada rasul olarak seçtik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir. Çünkü Rabbi ona, teslim ol buyurmuş, o da, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu, kendi oğullarına vasiyet etti ve onlardan sonra gelen Yakup da kendi oğullarına şöyle vasiyette bulundu. ''Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. O halde sakın Allah'a tüm varlığınızla teslim olmadan ölmeyin.'' ''Yoksa Yakuba ölüm geldiği zaman siz orada olup buna şahit mi oldunuz?'' Hani o oğullarına, benden sonra kime abd olup kulluk edeceksiniz demişti. Onlar da, senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı, Vahid sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilaha abd olup kulluk edeceğiz. Zaten biz ona teslim olanlarız demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Resulüm, ehli kitaptan olanlar size, Yahudi ya da Hristiyan olun ki hidayeti bulasınız dediler. De ki, hayır biz Hanif, Hakk'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine tabi oluruz. Çünkü O, sizin gibi dinini tahrif eden müşriklerden değildi. Bir de onlara deyin ki, Biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Hepsini Allah'ın gönderdiği rasuller olarak kabul ederiz ve biz sadece O'na teslim olanlarız. Resulüm, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, hidayeti bulmuş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse, İyi bilin ki onlar ancak derin bir ayrılık içindedirler ve sizi de ayrılığa düşürmek isterler. Onlara karşı Allah sana yeter. O, Semiy'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Onlara deyin ki, biz Allah'ın boyası, vahyi ve el-esmaül husnası ile ahlaklanıp boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel kim vardır? Ve biz ancak O'na abd olup kulluk edenleriz. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz O'na ihlasla kulluk edip, hiçbir şeyi şirk koşmadan ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi bunu daha iyi anlarsınız yoksa Allah mı? Allah tarafından yanında bulunan şehadeti, Tevrat ve İncil'de yazılanları gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.